Açlık grevinin otuz dördüncü günüydü Yarenleri açlığa yatmışlardı İçinde biriktirdiği çığlıklar alıp götürüyordu onu Bir şeyler yapmalıydılar 22 Haziran'da tutuşmuş yanıyordu caddeler Halkın adaletiydi o Dersim dağlarının boranı insana yasak sevdası altın ufağı kadardı Sokaklar caddeler yoktu artık 22 Haziran gecesi kurşunu bitene kadar çatıştı Kurşun yakaladı onu göğsünden Kara kızdı o kanatları kan kanatları yaralı Sevdası arttıkça azaldı acıları kaldı dersin dağlarına kardelenler gün ışına tutunup karı delmişlerdi halkına halkına yasak adalet diyor